وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ Değerli dinleyiciler, değerli kardeşlerim, değerli Kaya Pınarlı dernek mensupları, evvela benim burada sizlere sohbet verme imkanı oluşturan dernek sahiplerine teşekkür eder. Allah Azze ve Celle gelecekteki çalışmaları da İslam ve Müslümanlar için hayırlı etsin. Değerli kardeşlerim, sizlerin de bu saatte burada olmanız iş günü olduğu halde, burada bu sohbete katılmanız, sizlerin İslam'a, İslamiyet'in ilerlemesine ve Müslümanlığın yayılmasında çaba göstermenizin bir alametidir. Allah Azze ve Celle de sizleri bu niyetinizden dolayı mükafatlandırsın ve amellerinizin kabul etsin. Değerli kardeşlerim, bizlerin bu akşamki konuşacağımız konumuz hayatın gayesi nedir? Niçin yaratıldık? Allah Azze ve Celle bu sırrı bize bizzat kendisi kitabı kerimde, Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildirmektedir. Bugün milyonlarca insan niçin yaratıldığını bilmiyor. Parası ve zenginliği olduğu halde, imkanları olduğu halde bir mutsuzluk içinde yaşamaktadır. Bizler ise Allah Azze ve Celle bizleri İslam'la şereflendirdi ve bizlere hayatın amacını bildirdi. Bu hayatın amacı da Kur'an-ı Kerim'in Ezzariyat Suresinin 56. ayetinde geçtiği gibi Allah Azze ve Celle buyururlar ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Muhakkak ki ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım. Böylelikle insanlık en önemli soruyu cevaplamış oluyor. Çünkü kainata baktığımızda her şey bir ölçüde görevini tam bir muazzam bir şekilde yapmaktadır. Bütün mahlukata baktığımız zaman herkesin bir vazifesi olduğunu, herkesin milimine kadar vazifesini tam bir şekilde yaptığını görüyoruz. Ve Allah Azze ve Celle biz insanları ibadet için, kulluk için yarattığını bildiriyor. Bunun için elçiler göndermiş ve elçilerle beraber kitaplarını indirmiş. Ve son olarak da bizim peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de bütün insanlara son elçi olarak göndermiştir. Nitekim bunu kendisi bizlere söylemektedir buyuruyor ki la nebiye ba'di benden sonra bir daha elçi gelmeyecek. Benden sonra bir daha elçi gelmeyecek ve Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle buyurur ki kul ye eyühennas inni rasulullah'i ileykum cemia. de ki ey resulüm de ki ey insanlar ben sizler için hepiniz için gönderilmiş olan bir elçiyim. Yani sadece bu getirmiş olduğum din sadece Mekkeli, Kureyşlilere değil, sadece Arap Yarımadası'nda yaşayan insanlara değil, sadece Araplara değil ya bütün insanlara, cemi'an hepsini içine alıyor kıyamete kadar. Ve kim o peygambere itaat ederse, kim o peygamberin getirmiş olduğu İslam'ı kabul ederse, ahiret gününde de sadece kabul olacak din onu olduğunu bizlere zaten Allah Azze ve Celle bildirmiş ve kim onu da inkar ederse ondan yüz çevirirse İslam'ı kabul etmezse bilsin ki Allah katında başka hiçbir din kabul olmayacak ve ahirette de o hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Değerli kardeşlerim peki ve Vesselam'ın getirmiş olduğu peygamberlerin devamı olan risalelerin devamı olan Kur'an-ı Kerim'in amacı nedir? Kulluğun amacı nedir? Bunu anlamamız lazım. Dedik ya insan yaratıldığı sebep, sırrı ona kulluk etmekmiş. Rabbine Allah Subhanahu ve teala yeri göğü yaratan Rabbine her şeyin sahibi olan Rabbul alemine ne yapması lazım? Kulluk edecek. Demek ki bizler güneşten e, korunmak için Açlıktan gidermek için sadece yaratılmamışız. İşte yiyip dolaşalım, çuvalalım diye de sadece yaratılmamışız. Bunun yanında asıl bir amaç var. Bir ömür biçmiş Allah Azze ve Celle. Ve bu ömür de bir sınavdır. Bu dünyada her insan gelecek ve belli bir müddet kalacak. Ve o müddete biz ömür diyeceğiz. Ve ondan sonra da bu ömür içinde yapmış olduğu davranışlardan da Hesaba çekilecek Allah azze ve celle bir sürü işaretler vermiş Bir sürü Kendisi hakkında bizlere Açıktan Açık ve net olan Kesin olan deliller göndermiş Ve bunun yanında bir de kitap Ve bir de son elçiyi Bizlere gönderdiğinden dolayı Artık insanların Hiçbirisinin mazereti kalmamış O yüzden değerli kardeşim Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ne getirmiş Davetin amacı nedir ve onun getirmiş olduğu önceki peygamberlerden farklı bir şey miydi? Baktığımız zaman aslında Peygamber aleyhissalatü vesselamında ondan önce gelmiş olan bütün peygamberler gibi aynı görevde bulunmuş. Nedir o? Allah Azze ve Celle'nin dinini insanlara açıklamak, Allah Azze ve Celle'yi ve onun kitabını tanıtmak, ve Allah'ın hoşnut olacağı ve hoşnut olmayacağı davranışları bizlere bildirmiş. O yüzden değerli kardeşim biz inananlar olarak Müslüman olabilmemiz için başta dinin temeli olan itikat dediğimiz, akide dediğimiz değerleri bilmemiz lazım. Çünkü itikadı olmayan, akidesi olmayan bir insanın İslam dinine mensup olması mümkün değildir. Yani bir insan namaz kılabilir, oruç tutabilir ama itikadı yoksa o zaman onun temeli yoktur. Temeli olmayan bir bina nasıl durmazsa temeli olmayan bir amelin de geçerliliği yoktur. Aynı düşünün itikad bir cesetteki ruh gibidir. Eğer bir cesedin kıymeti varsa, insanın kıymeti varsa onun içinde ruhu taşıdığından dolayıdır. Bir amel de Allah katında kabul olabilmesi için ne olması lazım? İtikad ve tevhid olması lazım. Ve nitekim Peygamber Aleyhissalatu vesselam 10 yıl Mekke'de peygamberlik görevine başlarken insanları tevhide çağırdı, itikada çağırdı. Ne diyor o itikad? la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah dinis ve kurtuluşa erersin. La ilahe illallah derseniz kurtuluşa ereceğinizi aleyhissalatü vesselam bildiriyor. Ve o zamanki müşrikler Ebu Cehiller ve onun yandaşları La ilahe illallahı hemen kavradılar ve anladılar ne demek istediğini. Dediler ki sen yoksa bu kadar çok ilahları bırakıp tek bir olan ilaha mı kulluk edeceğiz diyerekten bu çok tuhaf bir şey diyerekten bu bizim atalarımızdan, ecdadımızdan gördüğümüz şekilde olmadığını diyerekten inkar ettiler. Halbuki la ilahe illallah neymiş? La ma'bude bi hakkin illallah. Allah'tan başkası ibadete layık değildir. Sadece ibadet Allah Azze ve Celle'ye yapılacak. Ve aleyhissalatü vesselam 23 senelik peygamber hayatında insanlara ve insanları sadece Allah'a kulluğa davet etmiştir. O yüzden değerli kardeşim, bu kulluğu kabul eden, tevhidi kabul eden Müslüman olmuştur. Ve o tevhid üzerine de bütün amellerini, diğer kalan görevlerini, Müslüman'ın görevi, namaz, oruç, zekat, haç gibi diğer vacipleri de yerine getirmek mecburiyetindedir. Ancak benim kalmak istediğim konu ise itikadi bölümü. Yani ben bugün tevhidi anladın mı la ilahe illallah muhammedun resulullah ne demek ne zaman bana fayda verecek bugün bunu herkes söylüyor biz buna ne diyoruz dil ile ikrar herkes bugün sokağa çıkalım la ilahe illallah de bakalım dediğimizde diyecek ki la ilahe illallah muhammedun resulullah peki bu sana fayda verecek mi verecek şartı nedir ne zaman fayda verecek bunu bilmen lazım. Çünkü her diyene la ilahe illallah fayda vermeyecek arkadaşlar. Nitekim çık dışarı Avrupa'ya git Amerika'ya git bir Amerikalı gayrimüslimi tutup ona sorduğunda hadi söyle benim dediğimi desen telaffuz et benim söylediklerimi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah de bakalım desen o da bunu sana telaffuz etti. Fayda o verecek mi? Ne zaman verecek? şartları nelerdir ve hangi davranışlarıyla bir insan la ilahe illallahı bozuyor onu bilmesi lazım. Eğer bunu bilmeden namaz kılıyorsa oruç tutuyorsa, hac ibadetini yapıyorsa ve diğer ibadetleri yapıyorsa belki kabul olacak, belki kabul olmayacak. Yüzde yüz kabul olması için tevhidi bilecek. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'de 10 yıl bunu anlatmış. 13 sene insanlara tevhidi anlatmış. La ilahe illallah anlatmış. Onun şartlarını anlatmış. Ve onu bozan hallerini bizlere bildirmiş. O yüzden değerli kardeşim her gün namaz kılıyoruz, her gün ibadet yapıyoruz. Ama bu soruyu sormamız lazım. Müslüman olmanın şartları nelerdir? Bunu kendinize hiç sordunuz mu? Ben ne zaman Müslümanım ve hangi davranışlarımla İslam'ı bozdum bilmemiz lazım. Çünkü görüyoruz maalesef bugün nice insan var, la ilahe illallah'ı söylüyor ama la ilahe illallah'a ters davranıyor. La ilahe illallah'ı bozacak davranışlarda bulunuyor. Muhammedun Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem bunu telaffuz ediyor. Ancak bunun ne manaya geldiğini, şartları nedir bilmiyor. Ama Peygamberimizin ismini duvarlara yazmış levhalara süslemiş resmini aslamış kabrini mescidin resmini aslamış ve böylece ona bağlı olduğunu gösteriyor halbuki Muhammedun Resulullah dediğimiz zaman bunun da şartları vardır eğer bu şartları yerine getirmesek bu sadece bizim iddiamızdır tilke yuhum. Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor Yahudiler diyor ki biz cennete gireceğiz Hristiyanlar diyor ki biz cennete gireceğiz. Bugün bazı Müslümanlar da diyor ki biz cennete gireceğiz. Peki kimin iddiası doğru olduğunu Kur'an ve sünnete götürmemiz lazım. Bir insan diyorsa ki ben cennetliyim cennete gireceğim. Öyleyse neye göre sen bunu diyorsun? Şartlarını tamamladın mı? Eğer bir insan umut edebilir. Umut edebilir ama umudu doğru olabilmesi için umudu geçerli olabilmesi için değerli misafirler ne yapması lazım? La ilahe illallah'ı bilmesi lazım. Bana ne zaman la ilahe illallah fayda verecek? Ne zaman la ilahe illallah'a zarar vermiş olurum veya hutta bozmuş olurum bunları öğrenmesi lazım. Peki la ilahe illallah ne demek? Bugün baktığımızda maalesef Türkçemize la ilahe illallah'ı tercüme ederken tam %100 tercüme etmemişiz. Eksik tercüme etmişiz. Ne demişiz? Meşhur olan nedir? Size birisi sorsa La İlahe ne demektir? Ne dersin? Buradan başlayalım. Ne dersin? La İlahe İllallah'ın manasını söyler misin? Allah bir de Sen ne dersin? Müslüman olmasını şey yapmıyor. Hayır. La ilahe manası nedir? Sorsalar ne dersin? Başkası yok Tek birdir. Sen ne dersin? Allah'tan başka ilan yoktur. Sen ne dersin? Demek ki memleketimizde genel olarak böyle tercüme etmişler. Halbuki Arapça bilenler bilirler ki Arapçanın çok manası vardır. Eğer o manayı doğru vermesen o zaman amaç anlaşılmaz. Şimdi bir insan dese ki Allah'tan başka ilah yoktur. Böyle tercüme ediliyor çünkü. Türkçemize yaygın olan budur ve bu eksik tercümedir. Hatta yanlış da demek istemiyorum ama eksiktir. Nedir? Adam diyor ki beni bu bağlamıyor bu cümle. Çünkü halbuki o zaman insanlar La İlahe derken onlar bir şey bağlıyor. Allah'tan başka ilah yoktur dediğin zaman bu cümle seni bağlamadı. Demek ki bu La İlahe doğru tercümesi değilmiş. La İlahe İllallah'ın manasını anlaman lazım ki doğru tercüme desin. Nedir manası La İlahe İllallah'ın? La ma'bude bi hakkin illallah. Şimdi bunu tercüme et Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceğim diyorsun. Şimdi seni bağladı. Yani ey insan kulluk yapacaksan sadece Allah'a yapabilirsin. Onun dışında kimseye kulluk yapamazsın. Ne bir taşa ne bir insana, ne bir peygambere, ne bir meleğe, ne bir hayvana, ne bir cisme Allah'ın dışında hiç kimseye kulluk yapamazsın. La manası budur. Ne demiş? Allah'tan başkası ibadete layık değildir. Şimdi mana doğru oldu. Niçin Allah ibadeti hak ediyor? Çünkü Allah Azze ve Celle Rabbul Alemin'dir. Rabbul Alemin ne demektir? Yani yerin göğün sahibi diyoruz. Ne demek yerin göğün sahibi? Yani her şeyi o yarattı. Haliktir. İki, her şeyin sahibidir. Elmaliktir. Üç, el mutedebbir yani her şeyi yönetendir. Her şey kimse mühtaç olmadan, ihtiyaç duymadan her şey kainattaki olup biten her şeyi yöneten Allah Azze ve Celle olduğundan dolayı her şeyin sahibi olduğundan dolayı ve her şeyin yaratıcısı olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle kulluğu hak ediyor. Odur mabud. Onun dışında kimse mabud edilemez. Ne bir peygamber, ne bir taş, ne bir melek, ne bir çaput, ne bir mezarlık, ne de başka bir cisim ne yapılabilir? mabut olarak alınabilir. Niçin? Çünkü sen diyorsun ki, La ilahe illallah, Allah'tan başkasına asla ibadet etmeyeceğim. Peki ibadet nedir o zaman? Eğer biz La ilahe illallah diyorsak, ibadet nedir o zaman? İbadet, dille ve bedenle yapılan bütün davranışlardır. Kime karşı? Allah'a karşı yakınlaşmak istediğin bütün bu davranışlarında Allah Azze ve Celle ne yapacaksın? Sadece kulluk edeceksin, onunla beraber hiç kimseye yönelmeyeceksin. Kalple ibadet nasıl olur? Kalple ibadet korkuda, sevgide, muhabbette, tevekkülde Allah'a bağlanacaksın. Allah'tan daha fazlasından korkamazsın. Tevekkülde Allah'a olacak. Efendim, muhabbette Allah Azze ve Celle'ye olacak. Eğer bu muhabbetinde, tevekkülünde Allah'tan başkasına olursa, korkun Allah'tan başkasına olursa, o zaman ne olmuş oluyor? Kulluğu Allah'a bozmuş oluyor insan. İki, dille ibadet diyoruz. Dille ibadeti de sadece Allah Azze ve Celle yapılır. Dille ibadet nedir? Yani kişiyi Allah'a yaklaştıran olan sözler, Kur'an okumak, Allah'ı zikretmek, Allah'ın dinine çağırmak. Bunlar nedir? Dille yapılan ibadetlerdir. Bu ibadeti sen gösteriş için başka niyetle yaparsan, o zaman ne olmuş oluyor? Allah'a kulluğu bozmuş oluyorsun. Üç, bedenle yapılan ibadetler. Bedenle ibadetler nelerdir? İşte namaz kılmak, secde gibi, kurban kesmek, tavaf yapmak, efendim, oruç tutmak. Bunlar nedir? Bedenle yapılan ibadetlerde sadece Allah için olacak. Eğer kalkıp sen secdeyi, rukuyu Allah'ın dışında başkasına yapılırsa La ilahe illallah ne yapmış oluyor? Bozmuş oluyor. O yüzden La ilahe illallah dediğimizde birinci mesele neymiş? Kulluk sadece Allah Azze ve Celle olacak ve Allah Azze ve Celle yanında hiç kimseye ortak edilmeyecek. Yani ne bir parçası verilecek, ibadetin bir kısmı ne de tamamı Allah'ın dışında başkasına verilecek. Ve maalesef bu konuda iyi dinleyin burayı maalesef bu konuda bugün çoğu müslümanlar tevhidini koruyamamış la ilahe illallahın önemiyetini anlamamışlar manasını da bilmediğinden dolayı kendisiyle la ilahe illallah ilişkisi nedir bunu hiç araştırmadığından dolayı bugün bazı müslümanlar şirke düşmüşler ve bunu Allah azze ve celle Yusuf suresi 106. ayette buyurur 106. ayeti kerimede Allah Azze ve Celle buyurur ki bana inanan çoğu Müslümanlar şirk koşarak yani müşrikler gibi iman ederler. Ne demek müşrikler gibi iman ederler? Yani onun itikadı Ebu Cehil'in itikadından farklı değil. Ebu Leheb'in itikadından değil. Ebu Leheb'in özelliği neydi Ebu Cehil'in özelliği? Onlar kulluk yaparlardı ama kulluğu Allah'la beraber başkasına yöneltirlerdi. Bugünkü Müslüman ne yapıyor bazıları? Kulluk yapıyor, namaz kılıyor camide. Dua yaparken gidip başkasına yöneliyor. Şeyhinden medet umuyor. Kurban keserken adağını başkası için yapıyor. Kabirlerde tavaf ediyor. Kabirlerde ibadetin üstün olduğunu zannediyor. Ve böylelikle tevhidi kulluğu sadece Allah'a yapacağı yerde ne yapıyor? Başkasına yönelmiş oluyor. Ve bunu yaparsa da ne oluyor? Tevhidini bozmuş oluyor. O yüzden her Müslüman sorması lazım. Ben ne zaman Müslümanım? Ve ne zaman Müslüman değilim? Çünkü Müslüman kimlik değildir. Sana kimlik verirler. Sen Türk vatandaşısın. Ölene kadar Türksün. Senin çocuğun da otomatik olarak dünyaya geldiği mi Ama din böyle değil. Din, Müslüman olmak, muhafaza ettiğin kadar Müslümansın. Ne zaman muhafaza etmedin? Oğluna devredemiyorsun. Eğer oğlun dinini yaşarsa Müslüman kalır. Dinini uygularsa, tevhid ehli olursa, tevhide göre hareket ederse Müslümandır. Ama tevhidini bozarsa, tevhidi yıkacak davranışlarda bulunursa ne yapmış olur? Böylelikle dinini bozmuş olunda din yoktur. O yüzden her Müslüman ebedi hayatını korumak mecburiyetindedir. Bakın bugün bu dünyada yaşaman için... Rahat bir huzurlu yaşaman için işe gidiyorsun, para biriktiriyorsun, bir mutluluk bulman için. Ebedi hayat ise bu dünyadan daha kıymetlidir, daha değerlidir. Nasıl olur da bu dünyanın için bu kadar çabalıyorsun, uğraşıyorsun, çalışıyorsun da ahiret yurdunu, ebedi hayatını muhafaza için araştırmıyorsun. Olamaz böyle bir Müslüman. Allah'a iman ettikten sonra ne yapması lazım? Dinini öğrenmesi lazım. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği zaman bunu kendisine sorması lazım. Ben hangi türlü bir anlaşmaya girdim? Allah Azze ve Celle ile benim aramdaki anlaşma nedir? Nelere dikkat etmem lazım? Ve hangi davranışlarımla bu anlaşmayı la ilahe illallah'ı bozmuş olurum? Çünkü bir insan bu söylemiş oldu örneklerden bir tanesine düşmüş olursa ne yapmış olur? Şirke düşmüş oluyor. Şirk nedir? Allah Azze ve Celle ortak koşmaktır. Ortak koşanlar ise ebedi cehennemde kalacağını Allah Azze ve Celle Maide suresinde bize bildiriyor. Ve o kişinin cennete girmesi haram oluyor. İnnallâhe lâ yaghfiru en yuşrake bihi ve yaghfiru mâ dûne zâlike limen yaşa. Allah Azze ve Celle asla ''Şirk koşanı bağışlamayacağım.'' diyor. Yani bir insan şirk koşarak ölürse, tövbe etmeden ölürse, diyor ki ''Onu asla bağışlamayacağım. Onun gideceği yer ebedi cehennemdir ve ona cennet haram olmuştur.'' Bunu kesin hükmüdür. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, iş anlaşılsın.'' diye. Diyor ki ''Bütün peygamberler ahiret günü, bütün yüz binlerce peygamber gelmiş.'' İmam Ahmet'in müsnedinde 124 bin peygamber geldiğine dair rivayet var. Binlerce peygamber gelmiş. Bütün bu peygamberler ahiret günü toplansa bir noktada peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Ve bütün melekler bütün gökteki semadaki melekler bir noktaya gelse ve hepsi sadece bir müşrik için sadece bir müşrik için Allah'ın milyarlarca insanı var. Milyarlarca insan yaratmış. Sadece bir müşrik için deseler ki ey Allah bunu affet. Tamam bunlar hepsini cehenneme gönderdin. Sadece bir müşriki affet dese, Allah azze ve celle kabul etmeyecek. Bütün peygamberlerin hatırı, bütün meleklerin hatırı bir araya da gelse Allah azze ve celle kendisine bunu ne yapmış? Haram etmiş. O kişinin asla cennete giremeyeceğini hükmünü kendisine kaydetmiş. O yüzden değerli kardeşim bir insan şirk üzere yani İslam'ını bozarak ölürse ne yapmış olur? Ebedi ateşte kalır tövbe etmeden olursa. O yüzden ne yapacak? Tövbe edecek. Diyecek ki ey Allah'ım bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğum şirklerden sana tövbe ediyorum. İnsan bilmeyerek şirk yapabilir ve bilerek de yapmışsa ondan tövbe edecek ve ondan ilişkisini kesmek mecburiyetinde. Çünkü Ebu Davud'da gelen hadiste Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Amelleri yok edecek öyle bir davranış var ki, hatta karınca adımlarını dahi sessiz. Karıncanın adımından daha sessiz olan bir davranıştan uzak durun." diyor. Öyle insana gelir ki insan haberi olmaz. Sizin üstünüzde bir karınca yürüse hisseder misin? Elbisenin üstünde. Elbisen üzerinde yürüyor, hissetmiyorsun. Şirk de öyle gizli bir şekilde, sessiz bir şekilde size bulaşabilir buyuruyor Peygamberimiz. Ama bugün Subhanallah bunu hiç Müslüman araştırmıyor. Abdest alırken acaba sidik elbiseme geldi mi ona dikkat ediyor. Acaba bu su temiz midir bundan abdest alabilir miyim dikkat ediyor. Ama sen bundan önce imanımı tak takip etmen lazım. İmanım temiz kaldı mı? İmanımı korudun mu demen lazım? Ne fayda verecek sana namaz? Eğer sen tevhidi bozmuşsan, bir insan düşünün kâbede abdestsiz namaz kılsa kabul olur mu? Adam bile bile abdestsiz namaz kılıyor. Bile bile. Biliyor abdesti yok. kâbede kılıyor. Fatiha okuyor. Rukuya gidiyor. Secdeye gidiyor. Bu bin senede böyle yapsa namazı geçersizdir. Ta ki abdest alana kadar. Bir Müslüman olabilmek için tevhidini korumak mecburiyetindesin. Yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın şartlarını yerine getirmek mecburiyetindesin ve maalesef bugün bu beldede çoğu insanlar bu konuyu bilmiyorlar bile araştırmamışlar bile diyorlar ya hepimiz Müslüman işte camiye gidiyoruz ya namaz kılıyoruz ya nice insan var namaz kıldığı halde namazı kabul olmayacak buyuruyor o yüzden insan sorması lazım ya benim bu sözleşmem daha geçerli mi ben Allah Azze ve Celle bir söz verdim, kelime-i getirdim. Bunu nasıl korumam lazım, neye dikkat etmem lazım, bilmen lazım. Nasıl ki üzerine pislik gelmesin ki namazını kılabilesin. Nasıl dikkat ediyorsan tevhidine de, itikadına da, imanına da sahip çıkman lazım. Bu da nasıl olur? Ancak ilimle olur. O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ne buyurur peygamberine? Fâlem annuhû la ilâh Demiyor kullâ ilâh illa Bugün hep kullâ Allah diyoruz. Allah Azze ve Celle peygamberine Muhammed suresinin 19. ayetinde ne buyuruyor? Fâlem annuhû la Allah. Bil diyor, tevhidi bil diyor ya Muhammed. Bileceksin. Bilmek ayrı bir şeydir. Söylemek ayrı bir şeydir. Yoksa aynı şey midir? Söylemekle bilmek aynı mıdır? Şimdi birisine bir kağıt versin, oku dersin, okur. Ama onu bilmek ayrı bir şeydir. Onun içeriğini bilmek ve o içeriğiyle hareket etmek ayrı bir şeydir. O yüzden Kur'an'ın hiçbir yerinde Allah Azze ve Celle peygamberine La ilahe illallah söyle demiyor. Ne diyor? Fa'len bil diyor. Bileceksin. Çünkü bilmesen şirke düşüp düşmediğini anlamazsın ki. Müslüman olup olmadığını bilemezsin ki. O yüzden Allah Azze ve Celle bizlere hem tevhidi öğretiyor hem de tevhidi bozacak olan amelleri şirk gösteriyor. Şirk nedir? Allah azze ve celle'ye ortak koşmaktır. Bizim çoğu insanlarımız zannediyor ki hep böyle bize anlatmışlar. Şirk işte Allah'tan başkasına kulluk ederse veyahut da Allah'tan başkasını ilah zannedersen o zamandır şirk. Yoksa diğer türlü değil. Hayır. Şirkin bir sürü çeşitleri vardır.